7. Özellik Savaş'a izin verilmesi Resulullah Aleyhisselam'a henüz savaşmak için izin verilmemiş ve müşriklerin kanları ona helal kılınmamıştı. Allah'a davet, eziyetlere sabır ve cahilleri hoş görmek emrediliyordu. Kureyş, muhacirlerden Resulullah Aleyhisselam'a tabi olanları ezmiş, onları dinlerinden döndürmek için zorlamış ve vatanlarından sürgün etmişti. Müslümanların kimi zor altında dininden dönmüş gibi gözükmekte, kimi müşriklerin elinde işkence görmekte, kimi de müşriklerin eziyetlerinden kurtulmak için vatanlarından kaçmış vaziyetteydiler. Bunlardan kimi Habeşistan topraklarında, kimi Medine'de, kimi de her tarafa dağılmış vaziyetteydiler. Kureyşliler Allah'a isyan edip, onun kendileri için istemiş olduğu şeref ve izzeti reddedip, onun peygamberini yalanlayıp, onun dinine bağlı olanlara işkence yapıp, onları sürgün ettiklerinde, Allah, Resulüne kendilerine zulmeden ve azgınlık yapan zorbalara karşı savaşma ve onlara üstün gelme iznini verdi. Allahu u Teala'nın Resulüne savaş izni verdiği, müşrikleri öldürmeyi ve onların kanlarını helal kıldığı ayetlerden ilk nazil olanı, Urve bin Zübeyr ve alimlerin diğerlerinden bana bildirilene göre Allahu u Teala'nın şu ayeti kerimesidir haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselere karşı koymaya izin verilmiştir. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye kadirdir. Onlar haksız yere ve Rabbimiz Allah'tır dediler diye yurtlarından çıkarılmışlardır. Allah insanların bir kısmını diğerleriyle salmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan camiler yıkılıp giderdi. Andolsun ki Allah'a yardım edenlere, O'nun emir ve yasaklarına uyanlara O da yardım eder. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür. Onları biz yeryüzünde yerleştirirsek namaz kılarlar, zekat verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Bütün işlerin sonucu Allah'a aittir. Hac Suresi 39-41 yani ben zulme uğradıkları için onlara savaşmayı helal kıldım. Kendileriyle diğer insanlar arasında olan olaylarda onların hiçbir günahı yoktur. Onlar sadece Müslümanlıklarını ortaya koydular, namaz kıldılar, zekat verdiler, iyiliği emrettiler ve kötülükten men ettiler. Bunlar Peygamber aleyhisselam ve onun ashabıdır. Bu sözlerin açıklanmaya ihtiyacı yoktur. İkinci Akabe biatı, İki merhale arasındaki bir ayrımdı. Sözle karşı koyma merhalesi ile silahla karşı koyma merhalesi. Bu iki biatı karşılaştırmak bizlere İslami hareketin çeşitli geçmiş dönemlerini açıklamaktadır. Yani bu özellikle şunu belirtmektedir. İslami hareketin savaşmak için izin verilen ortamın şartlarını dikkate alarak onun ışığı altında şimdiki durumunu gözden geçirip düşmana silahla karşı koyma merhalesinin planını çizmesi gerekir. O gün Rabbani bir emirle Mekke'de savaşa başlama kararının verilmesi, bugün de savaş izninin verildiği şartların oluşması durumunda bu emrin uygulanması gerektiği anlamına gelmektedir. Hareketi yönetenlerin görevi bu şartları iyi belirlemektir. Bu meyanda açıklanması gereken bir durumda savaşa izin verilmesinin başka, savaşa başlamak ve onun metodunu tayin etmenin de başka bir şey olduğudur. Burada görüşler arasındaki ayrılığın sebebi olan çok ince bir fikri tedavi etmemiz gerekiyor. Bu fikir, Tevbe suresindeki cihat farizası ve bu konudaki nihai hükümle günümüzde savaşa izin verilmesi konusu arasındaki bağlantıyı nasıl kuracağımızdır. Eğer İslam'da savaş için verilmiş olan nihai hükümler kıyamet gününe kadar geçerliyse ki bu haktır, günümüzde savaşa izin verilmesi konusunu zikretmenin bir anlamı var mıdır? Savaşa izin verilmesi konusu belirli bir merhaleye ait hüküm olup o merhalede tamamlanmıştır. Allahu Teala bugün size dininizi bütünledim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Din olarak sizin için İslamiyeti beğendim. Maide 3 buyurmaktadır. Ben bu iki hüküm arasında bağlantı kurmada bir sakınca görmüyorum. Neticede ikisi de aynı sonuca ulaştırmaktadır. Fıkıh alimleri cihadın bazı hallerde farz-ı ayın olduğunu fakat kendisiyle beraber savaşa gireceği bir imam bulunmadığı takdirde cihadı terk eden kişinin günahkar olmayacağını söylemişlerdir. Öyleyse bir Müslüman kafirlerle savaşmak için sancağı altına gireceği Müslüman bir cemaat ve imamın bulunmaması halinde savaşması farz-ı ayın olduğu halde savaşmadığından dolayı günahkar olmamaktadır. Bu mananın özü ikinci bir anlayışı gerektirmektedir. O da, varlığını sürdürmeye, kendini ispatlamaya ve düşmanlara karşı koymaya gücü yeten Müslüman bir cemaatin ve onu yöneten Müslüman bir liderin oluşmasına kadar, bu merhalede malı, canı ve ırzı korumak için yapılanlar hariç, ferdi olarak kişilerin savaşmasına izin verilmemiştir. Öyleyse, her iki durumda da savaşın başlangıcını belirleyen makam, Müslüman cemaatle bunun için şartları münasip bulan yönetici kadrodur. İslam'ın uygulanması Müslüman bir imam ve yöneticinin varlığına bağlı olan had ve kısas gibi sabit ve nihai hükümlerinin Müslüman bir imam olmadığı takdirde geçerliliğinin kalkması söz konusu değildir. Bu hükümler nazari olarak mevcuttur ve bunları terk eden Müslümanlar günahkârdırlar. Fakat pratik olarak bu hükümlerin uygulanması cihat sancağını taşıyıp düşmanlara galip gelen Müslüman bir cemaatin İslam hakimiyetini kurmasına bağlıdır had, kısas ve cihat hükümleri Müslüman bir yöneticinin bulunmasına ve onun gücüne bağlıdır. allah Teala, biz onları yeryüzünde yerleştirirsek, namaz kılarlar, zekat verirler, iyiliği emreder ve kötülükten men ederler. Hac 41 buyurmuştur. İnsanların namaz, zekat, iyiliği emretmek ve kötülükten men etmek gibi farizaları uygulamaları için ilk önce yeryüzünde yerleşmeleri, yerlerinin sağlamlaşması gerekir. Ferdi bir uygulama yoktur. Ferdi uygulamada herhangi bir yetersizlik veya acizlik söz konusu değildir. Bu hükümleri farz olarak insanlar üzerinde uygulamada yetersizlik söz konusudur. Müslümanlar ne kadar yerlerini sağlamlaştırırlarsa, İslami hükümleri uygulamaya o kadar muktedir olabilirler. Bu meseleyi bu çerçeveler içerisinde anlamaya ne kadar da ihtiyacımız var. Bunu doğru anlamış olsak insanların üzerine olur olmaz hükümler yükleyip sonra da onları inanç ve din bozukluğuyla itham etmeyiz.